Kim ki Allah'a kul olur, Allah'a kulluk eder, o kişi aziz olur. Allah onu yüceltir, yükseltir, şeraf bahşeder. Allah'a kim kul olursa iki cihana sultan olur. Aha, şimdi ters tarafına alır. Nefsine de mahkum olanlar, nefsine kulluk yapanlar, onlar da zelih olurlar. Bir Kur'an'dan misalini verebilir misin, veririz. Gayet güzel böyle. Hep işittiğiniz vaiz efendilerden, hoca efendilerden, hazretlerinden söyleyelim. Rabbül alemine kim ki ibad eder, Allah onu mı sultan eder, Yusuf peygamber gibi. Kulluk yapan, aziz olur. Nefsine hakim olur. Nefsine hakim olduğum insan olur. İnsan olduğumu kamil olur. Kamil olduğum mükemmel olur. Nefsine hakim olmayan nefsinin mahkumudur. Züleyha gibi Züleyha da Mısır Kıtfiri'nin ailesiyken nefsine şehvetine mahkum olunca elinden her şeye gitti ve zelil oldu.